Mmm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İmam Gazali'nin Minhajül Abidin isimli kitabından okumaya devam ediyoruz. Gazali Rahmetullahi Aleyh Ümmeti Muhammed'in çok yoğun ve çok etkin fikir karışıklıklarının etkisi altında olduğu bir dönemin halimidir. 50 seneden az bir zaman fazla bu dünyada yaşamış bir insan olarak yaşadığı zaman diliminin çok üstünde hizmetler yaparak gitti. İnsanların Müslüman olduklarını söyledikleri halde Allah'ın dinine karşı ortaya çıkan fitnelere, tuzaklara aldanmış neslin adeta kurtulması için çırpındı o 50 yılda. Bugün ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam Gazali'nin yaşadığı minhacül abidini yazdığı yıllara belki de rahmet okutacak büyük bir fikir karışıklığı zihin alaborası içerisindedir. Bu sebeple de Gazali'ye, Gazali'nin kitaplarına, Gazali gibi alimlere tekrar muhtaç olduk. Elbette bu muhtaçlığımız her zaman vardı ama bugün çok daha yoğun, çok daha güçlü bir şekilde kendisini hissettirdi. Onun için veya bu nedenle Minhajul Abidin kitabını okurken, ya da dinlerken İslami bir kitap okumuş olmak niyetiyle okumayalım bu kitabı. Dinlemeyelim. Tam aksine elektriğe çarpılmamak için eldiven giyen birisi gibi bu kitaplardaki hassasiyetlere sahip olmayı arzu ederek okuyalım. Çünkü burada önemli bir not, defterlerimizde yazılsın istiyorum. Bir kitabı okurken, bir dersi dinlerken, okuyanın ya da dinleyenin kapasitesini Hiçbir zaman ders veren veya kitap yazan aşamaz. de fayda var. Süt almak için mandıraya gitsin üç kişi. Birisi bir kiloluk bir kavanozu götürüyor, bir kilo süt alacak. Birisi beş kiloluk bir kova götürüyor, birisi de elli kiloluk kova götürüyor. Bunların üçü de mandıradan süt almak için gittiler. Üçü de temiz süt alacaklar. Üçünün de parası var. Nasıl bir kiloluk kapla giden beş kilo süt alabilir? Mümkün değil. Herkese kapı kadar süt verecekler. 5 kiloluk kapla giden 1 kiloyla dönebilir. Süt yok, fazla süt yok 1 kilo vereceğim denir. Ama 1 kiloluk kapla gidene 10 kiloluk süt verilemez. Kitap yazarları ders yapan alimler mandıradaki süt veren satıcı gibidir. Eğer Yüzlerce kilo sütümüz var ama senin kabın bir kiloluksa mümkün değil. Bir kilo bir gram götüremezsin oradan. Kabın kadar. Bu sebeple Gazali'yi okurken, misal görüyoruz. Gazali'yi bir gazete yazarı gibi, yani onu basit görmekten değil, Gazete yazarının konusu başka konular çünkü günlük konular. Veya bir roman okur gibi gazali okuyan, altını çizmeyen, sözlüğe bakmayan, bir daha okumayan, bu, bu paragrafı bir daha okuyayım, baştan bir daha döneyim bakalım ne demişti demeyen, onu hazmedecek bir şekilde okumaya hazır olmayan birisinin gazaliden alacağı şey gazete makalesi kadar. Belki o kadar da değil. Gazali mezarından çıksa, Allah bana tekrar bir sene yaşama mühleti verdi sana ihya'yı özetleyeceğim dese, Gazali'yi eli Şakan'da çekirdek yiyerek dinleyen birisine Gazali'ne verebilir. Dizi film izler gibi Gazali izliyor. Bunun için denir ki hocanın gücü talebenin himmeti kadardır. Hocanın gücü talebenin himmeti kadardır. Himmet ne demek? Kaldırma kapasiten, arzun, heyecanın, beklentin demek. Gidelim vakitte de geçer. Orada sigarada içilmiyordur, temiz havada otururuz diye düşünen birisi ne elde edebilir? Velev ki Bukhari mezarından kalkıp ona sahihini okusun, bir şey değişmez. Bu sebeple Gezali'yi dinleyen rahmetullahi aleyh en azından beklentisi büyük olmalıdır. Himmet büyüklüğü diyoruz buna biz. Elbette Gazali'yi mukaddes hale getirmek, masum hale getirmek, sanki ona vahiy geliyormuş gibi güçlülük kabul etmek bu, bu manada değil. Bir alim olarak, minhâcül dini yazmış bir alim olarak, onun kitabından ben çok şey istifadetim, kalbimi diriltirim Allah'ın izniyle. İslami kimliğim, Müslümanca kimliğim üstün olur Allah'ın izniyle diye bir beklenti çokluğu, beklenti yoğunluğu ile Gazali dinleyen başka ee, bakalım ne anlatacak bugün diyen başka veya Gazali'i İbn Rüşd'le mesela karşılaştırmak için dinliyor sanki İbn de Gazali'nin de üstünde bir zat da ikisini de denetliyor gibi dinliyor. Ya da Gazali'ye karşı peşin fikirleri var zaten. Derin sufi, kim bilir onun ne sapıklıkları vardır diye dinliyor. Bu himmet basitliği yani beklenti ve arzu basitliği yani ne olursa olsun süt örneğini hiç unutmayalım. Sütçeye, mandıraya gittik. Kiminin elinde bir litrelik? Bir kavanoz var. Kimin elinde 5 litrelik yoğurt kovası var. Kimin elinde de hususi getirmiş koca bir bidon. 30 litrelik. Zor kaldırıyor yerden. Hatta iki kişi tutmaya çalışıyorlar. Birinde bir ineğin sütünün tamamını alıp gidecek kapasite var. Öbüründe de bir ayran yapacak kadar küçücük bir kap var. Yüz kişi bir derse gidiyor olabilirler. Kafaların Himmet gücü ne kadarsa o dersin kapasitesi odur. Eğer öbür türlü olsaydı, yani senin kapasiten küçük, himmetin basit ama sen de çok süper oluyorsun olsaydı, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh ashab-ı kiramın en alim biri, iki, üçü artık yani ilk üçünde alimde onu binlerce insan dinledi. Binlerce Abdullah İbni Mesud çıkmadı ama. Hasan Basri çıktı, Fudayil çıktı, işte Enes İbni Malik'i dinlediler. Yani karşındaki değil Gazali, Gazali ile Abdullah İbni Mesud arasında ölçüm yapmak caiz değil. Ölçüm yapamazsın. Öyle bir fark var aralarında. Biri sahabi. Ama sahabi eli göklere tutunmuş biri de olsa sen yerin dibine batmışsın, sana ne yapsın? Ne yapacak sana? Bu sebeple Allah'ın dostlarından istifade edebilmek için ön hazırlık şarttır. Hazır olacaksın. Neye hazır olacaksın? Onun sana akıtacağı süte hazır olacaksın sen. Onun küçük görmeyerek, ondaki ilmi değerli bularak, kendini fedakarlığa hazır ederek, ön koşullardan arınarak, talebelik, hocalık, bilmişlik, bilmemişlik farkını gözeterek, hocanın önüne oturduğun zaman, Allah'ın izniyle, senin kapasiten yüzse, Gazali'de yüz verebiliyorsa, o yüzü de alırsın. Yok Gazali, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh ile ölçüldüğünde 5-10 verebilecek bir tip. Ama o 5-10 sana göre milyon ediyor. Senin kapasiten başka çünkü. Bu sebeple Gazali'nin Minhacül Abidin kitabını veya başka bir kitabını okuyup o geceden itibaren bir daha sabah namazı kaçırmayan insan da var. Gazali'nin Minhacül Abidin'i okuyup Bankadaki faizinden, yalandan, hileden, bütün haramlardan sıyrılıp melekleşmiş adam var. Gazali'nin kitabını okuyup namazı bırakan adam da var. Neden? Biri büyük bir kova ile gelmiş, Gazali de bagrajı devirmiş dolmuş kovası. Öbürü de bu kadar sütü ne yapacağım derken süt yere dökülmüş, namaz da bitti. Neden? Bakmış ki mesela çok duyarsınız bunu. Eee biz kim? Gazali kim ya? O bize göre değil. Kime göre melekler için mi yazmış bu kitapları? Melekleri mi anlatıyor? Daha giderken bir litrelik bir kavanoz götürmüş. Onun da kapağını açmayı unuttuğu için mandıracı sütü dökerken hep yere dökülmüş. Süt kapağını açmayı unutmuş. Kapağı kapalı. İnşaallah. Bu örneğimi unutmuyoruz. Onun için birisi Halid bin Zeyd Ebayyübel Ansari radıyallahu anh'ın mescidinde yani onun adına kurulan mesciddi. Orada imam değil tabi. Oraya gider. Orada ne Halid bin Zeyd'i görür. Ne de gerçekten orada bir mezarı var. Allahu alem. Nerede olduğu belli değil mezarı. O isim ve o isme yürüyüş. Buna himmet diyoruz. Ona kattığı heyecanla Orada gözyaşıları içerisinde iki rekat namaz kılar. Evine geldiğinde başka bir Müslüman olur. Niye? Çünkü o koca bir kova almış oraya giderken. Halid bin zeytten gelen bütün sütü alıyor Allah'u an doldurmuş kovaya Başka biri de orada İslami döner satılıyor. Helal döner satılıyor diye gider oraya. Dönerini yer gelir. Kimi otçul Kimi etçil, kimi de secdeci. Herkesin bir kapasitesi var. Herkesi Allah bir şey için yaratmış. Dolayısıyla bu kitap koca minhacül abidin. Hiç önemli değil. Gazali mezarında duruyor zaten. Bin senedir neredeyse bu kitaplar okunuyor. Sen mi bunlara puan vereceksin şimdi? Sen bana zihnini göster. Ne almak için geldin? Sakız almak için bir markete giren çocuk. Sakız alıp çıkacak. En ucuz şey. Ona markette peynir reyonunu, et reyonunu göstermenin bir anlamı var mı? Sen ona et, butları, böyle büftekleri gösteriyorsun. Sakız nerede diyor sana? Derdi sakızdı onun. Onun için son dönemlerde Allah'ın kaderi, İstanbul mesela Suriyeli, Araklı, Mısırlı alimle doldu. Fatih döneminde de böyle olmuştu. Sultan Fatih zamanında rahmetullahi aleyh dünyanın pek çok yerinden alimi fetihten sonra İstanbul'a getirip burayı İslamlaştırma projesi yapmıştı. Yani deyim olsun diye söylüyorum Mısır'dan gemiyle alim getirdi. Gemi dolusu alim getirdi rahmetullahi aleyh diyorlar. Şimdi de o topraklarda yoğun zulümler olduğu için Müslüman kardeşlerimiz, alimleriyle, kadınlarıyla, cahilleriyle kim varsa toplanıp Türkiye'ye, İstanbul'a geldiler. Bu büyük bir nimet. Adını duyduğumuz, kitaplarını gördüğümüz insanların kendileri İstanbul'da. Aşağı yukarı 7-8 senedir İstanbul'dalar. Tam böyle bir bin tane büyük alimin yetişmesi gereken bir durum oluştu. Hiç öyle bir yetişen alim duymadık. Neden biliyor musunuz? Çünkü... Suriyeli filan halim filan kitabı okutuyormuş. Hobi isi ile o adamın dersine gidildi. Bagraş filan hiç kap map yok yanında. Mandıra'da inekleri seyretmeye gitmiş o. Orada süt veriliyor, içiliyor. Bunun kap bile yok yanında. Yani gittiğinde filan Suriyeli zatın dersine katılmıştı. Fotoğraf çektirecek. Ben görüyorum bir alemin elini öpecek birisi. Oturup ondan şu meseleyi dinleyin demesi gerekir. Bir selfie yapabilir miyiz? Bir fotoğraf hocam. Bir fotoğraf. Kabı onun fotoğraf kadar. Dijital bir kabı var. Bir alemin oturup iki dakika sorsana ona. Mesela siz Suriyelisiniz bir İhlas Suresi okuyayım bakalım sizin kıraate göre nasılım de. Sonra da kıyamet günü büyük bir hafızın, icazeti olan bir hafızın önünde İhlas Suresi okumuştum dersin. Onunla fotoğraf çektirecek. Hatta gencecik kızları görüyorum. Bu alimlerin filan yanına gittiklerinde omuzunun dibine hocam bir fotoğraf, hocam bir fotoğraf. Ee, i̇şte bu bahsettiğim kap meselesidir. Küçük kabı bile yok. Avucuna koydurtmak istiyor süt. Avuçtan süt gelir mi? Onun için işte ömen hemen 10 senedir İstanbul alim doldu ama o yüzlerce alimin bir feyiz ve bereketinden istifade edemedik. Onlar zaten can derdindeler. Buraya muacir olarak geldiler, ev yok. Derdi, çoluk çocukları belki de kendi diyarlarında kaldı. Yani adamlar zaten garip ama ilim meraklıları. Üç kişi onların dizine kapanıp, hoca efendi biz senin hem kiranı veririz, hem de bulaşığını yıkarız yeter ki sen bize ders okut deselerdi böyle. O ilim bu tarafa tevarüz edecekti. Etti belki de ama gizli köşede bucakta kaldı. Tekrar Minhacül Abidin'i okuma kılavuzunu açıklıyorum. Minhacül Abidin büyük bir kitap olabilir. Gazali büyük büyük bir alim olabilir. Sen neysen Gazali odur. Çünkü alimin gücü talebesinin himmeti kadardır. Hoca efendinin ders gücü talebenin himmeti kadardır. Asla fazla olamaz. Eğer bana birisi derse ki bir litrelik kavanoza ben üç litre süt koyabilirim. Ben de anlarım ki basit kafalı bir genç büyük dersler alır. Bunu anlarım o zaman. Biz onun için ilim yolculuğuna Allah lütfeder de bir yerde bir sebeple geçersek en büyük defterimiz, en önemli kitabımız, en güzel kalemimiz, himmetimizdir. Bunu unutmayacağız. Kareli defter mi olsun, düz çizgili defter mi olsun? Mesela fıkıh dersine gidiyoruz. Kareli defter mi daha faydalı? Arapça dersine gidiyorum. Kareli deftere mi yazsam daha iyi olur? Çizgili deftere mi, büyük deftere mi, küçük deftere mi, blok data mı? Sil bunları. Büyük kafayla git, istersen deftersiz git. Resim dersine gitmiyorsun ki. Fıkıh dersine, Arapça dersine gidiyorsun. Bu büyük kafalılığı, alemin gücü, talebenin himmeti kadardır. Örneğini, Allah rahmet etsin, vezali vesilesiyle bir kere daha burada dinlemiş olduk. İnşaallahu teala filanca alim ders yapıyormuş. Biz de gidelim. Ne götüreceğiz diye sorulduğunda bir, kafanı götüreceksin. İki, kafanı tertemiz sileceksin. Etkenlerden temizleyeceksin. Berrak ve büyük bir kafayla gideceksin. İki, Hoca efendi sana filan kitabı derse Nurul İzah derse onu götürürüz. 3. Kalem defter götürürüz. Kareli mi, çizgili mi, çizgisiz mi? Onlar önemli şeyler değil. Hiç defterin olmasa da olur. Büyük düşünmek zorundasın. Bu din böyle bereketli bir dindir. Bir daha tekrar ediyorum. İnşallahü Teala Mermele kazınmış böyle bir yazı gibi olsun diyorum. Alimin gücü talebesinin himmeti kadardır. Kanun bu. Talebenin himmeti küçükse, himmet ne? Beklenti ve fedakarlık. Küçükse, sadece hatıra fotoğrafı çektirmek istiyorsa... Ben cennetten geliyorum dese de bir kıymeti yok ki. Bırak cenneti senin fotoğrafına bakalım diyecek. Evet. Allah-u Teala'dan bize feyiz ve bereket yağdırmasını niyaz ediyoruz. İnşaAllah-u Teala muvaffak oluruz. Ümmeti Muhammed'in büyük alemleri var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını bize taşıyan, büyük ırmaklar gibi Fırat, Dicle gibi Nil nehri gibi adamlar. Gazali bunlardan bir tanesidir. Rahmetullahi aleyh. Feiz ve bereket doludur. Tam 900 sene oldu hemen hemen vefat edeli. 900 senedir ümmete feiz aktarıyor. Rahmetullahi aleyh. Bu Minhajul Abidin'de de onun bu feiz Yağdırışının, feyiz akıtışının örneklerini görüyoruz. Önceki derslerimizde Minhacül Abidin'de 7 bölüm olduğunu görmüştük. Bir ilim bölümü açtıydı, ilim vadisi demiştik. Bir tövbe vadisi açmıştı. Çünkü tövbe edip temizlenmedikçe sen Allah'ın cennetine doğru nasıl yürüyeceksin diye öğretmiştim. Sonra üçüncü bir bölüm e, açtı bize. Belli engelleri aşman gerekiyor dedi. Bu belli engellerde dünya vardı, insanlar vardı, şeytan vardı ve nefis vardı. Nefis engelini okumuştuk en son. Bu nefis engeli de organlar yöntemiyle karşımıza çıkar demiştik. Bu organlar eğer herhangi bir şekilde kontrol altına alınamazsa mesela göz konuştuk en son gözünü kontrol edemezsen nefisten kurtulma duası diye bir dua yoktur. Yani ne kadar dua edersen o kadar nefsinden kurtulursun, nefis ıslah olur diye bir şey yok. Nefis neyle çalışıyor? Gözle çalışıyor. Kulakla çalışıyor. Dille çalışıyor. Nefis mide şehvetiyle çalışıyor. Yani hem miden ne çekiyor, ne istiyor, helal haram demeden alıyorsun, sonra da Ya bir nefsimize esir etme bizi diyorsun. Böyle olmaz ki. Hem çeşmeyi açık bırakıyorsun, yeri ıslanıyor, hem de kurutayım burayı diyorsun, kurutamazsın ki. Hangi bez, hangi sünger, vanası açılmış bir musluk, bir odayı ıslatırken orayı kurulayabilir ki? Önce ne yapmak gerekiyor? Orayı ıslatan kaynağı kapatıyorsun, o akıntı duruyor. Ondan sonra bir bezle temizliyorsun. Nefis gözden besleniyor. Sosyal medya, faşist medya ne varsa gözün hep orada, göz sürekli pislik topluyor. Kulak sürekli menhiyat, çirkin şeyler topluyor mıknatıs gibi. Dil sürekli bozuk konuşuyor ve diğer organlar. Bu organları... Önce kontrol altına alacaksın. Ondan sonra nefis ona mikrop taşıyan kanallardan kurtulunca ya Rabbi dediğin zaman Allahu Teala sana bu sefer yardım ediyor. Nefsinin esiri olmuyorsun. Hem mikrop kaynakları canlı kalıyor. Göze sansür getirmiyorsun. Dile sansür getirmiyorsun. Kulağa sansür getirmiyorsun. Hem de Allahu Teala'nın nefsinden ve şeytandan seni korumasını istiyorsun. E bunu Allahu Teala bir doğru, dürüst, samimi bir dua kabul etmiyor ki. Demişti bize. Özet olarak tekrar ediyorum ve bunun birinci örneği olarak gözü konuşmuştuk. Sonra el faslufani İkinci bölüme gel. Neyin ikinci bölümüne? Nefis engeli aşılabilmesi için aşılması gereken, düzeltilmesi gereken, kurutulması gereken bataklıklar. El <türk> seni ikincisi el üzünü, kulak. <türk> i̇kinci nefse bataklık taşıyan, ikinci kaynak kulak. Fe bi bisiyaneti sem'ike anil hana sen duyma kapasiteni fuhşiyattan ve fazlalıklardan yani gereksizlerden koruman gerekir. Sıyane korumak demek. Sen fuhşiyat, fuhş nedir? Müstehcenlik. Ama sadece cinsel müstehcenlik değil. O başta olmak üzere müstehcen Gözle görülmesi çirkin şey demek ve fazlalıklardan. Çünkü ihtiyaç fazlası, gıda, kolostrol olduğu gibi, yağ tabakası oluşturup seni şişko, göbekli gösterdiği gibi, ha, ha, ha, nefes aldırtmadığı gibi fazla yağlar, dinlediğin gereksiz sözler de, şarkısı, türküsü, gıybeti, nemimesi, iftirası, yalanı dinlediğin gereksiz şeyler bir kısmı mubah bile olsa onlar kulaktan beyne beyinden kalbe iniyor tıpkı ciğerler yağ bağlayıp nefes alamadığın, soluklanamadığın gibi kalpte manen yağlanıyor. Bu sefer Allah'ı zikirde ve Müminlik kalitesinde başarılı olamıyor kalp. Bunun için gözü koruduğumuz gibi bir önceki örnekte kulağı da korumamız gerekiyor ve tehlike li Çünkü iki şey var, iki iş için gerekiyor bu kulağı korumak. Ehaduma birincisi lima rüviye naklediliyor ki, enn müstemia şerikul mutekellim. El müstemi' dinleyen demek. El mutekellim konuşan demek. Bunu bakın ne yapıyorsunuz? Altını çiziyorsunuz. Destan gibi bir söz söylüyor. İki kelime, iki kelime ama destan gibi. Yani kanun gibi bir söz. Dinleyen konuşanın ortağıdır diyor. Dinleyen konuşanın Ortağıdır. Birisi Kur'an okuyor. Kur'an'ını dinlerken, sevap kazanıyor mu dinleyen? Kazanıyor. E okuyan ve dinleyen aynı diyoruz. Gıybeti dinleyen niye ortağı olmuyor konuşanın? İyi de ve kötü de, yani sevap ve günah kazandıran hangisi olursa olsun, konuşan ne kazanıyorsa, dinleyen de onu kazanıyor. Madem gıybet, yalan, Fisku fücur, müstehcen şeyler, konuşan vebale giriyor. Dinleyen de onun ortağı sayılıyor. Neyime gerek? Ben Allah'ın razı olmadığı şeyi dinleyenlerden olmam diyoruz. Birincisi bu. Orada bir şiir var, şiiri geçiyoruz. Ve sani, ikincisi, neden kulağa sahip olalımın ikincisi, اَنَّ ذَٰلِكَ يُهَيِّجُ ve وَالْوِسْوَاسَ fil الْقَلْبِ Hatırlarsanız önceki bölümde ne demiştik? Kalbe sürekli bir melek hayır işler pompalıyor. Şeytan da sürekli pislik pompalıyor, kötülük pompalıyor. Ve bizim nasıl tarif etmişti bize onu? Her nefes alışımızda bir meleğin Allah'tan Yapma böyle. Sen bunun için yaratılmadın. Bak Allah sana neyen nimetler verdi. Namaz kılsan daha iyi olur. Bu mesajlar her an geliyor. Biz buna vicdan diyoruz. Vicdanın nerede diyoruz? Ya işte çok dalgınlığıma geldi diyor. Aslında o ses her insanda var. Her insanda var. Şimdiki insanlarınki sadece kedi köpek için çalışıyor. Kedi ve köpeğe acırken meleğin sesini duyuyorlar. Eğer melekten o ses... Öbür taraftan da iblis, şeytan sürekli bak ona, şöyle yap. Ne yapıyorsun? Öyle değil. Sürekli o da öbür taraftan bombalıyor. Yani deyim yerindeyse sağdan melek sesi geliyor. Soldan şeytan sesi geliyor. Mümin aklı kadar da taraf seçiyor. Tövbe etti ne demek? Sol tarafı tıkadı demek. Sağdan gelen sesleri dinliyor. Diyor ki, ya niye sen sigaraya başladın? Ya arkadaşı uydum diyor. Bu söz yalan, yalan. Bir baksan arkadaşın ikram ediyor diye şeytan bir vesvese vermişti ona, ona uydu. Arkadaş bahane, arkadaş orada şeytanın maşası. Asıl o bombayı yapan şeytan. Her şeydi ama. Evet, bu, bunu daha önceki derslerden hatırlıyoruz. Inna dalika yuhijul kawatira walvesvesa fil kulp. Yani vesveseyi ve o kötü hatıraları sürekli tazelemiş oluyorsun şarkı dinledikçe, müzik dinledikçe, yalan dinledikçe. Çünkü Kur'an dinlesen o sana ahireti cenneti hatırlatacak. E sen şarkı türkü dinliyorsun o sana cehennemin yollarını hatırlatıyor bu sefer. Bu da neyi gerektiriyor? O zaman madem ki her dinlediğin söz ya Allah'a ya şeytana doğru seni bir kışkırtacak, hey geceyu hey hareketlendirdi, teşvik etti, yönlendirdi demek. Evet. Sıma minzalke yebdu al-istgāluf al-badni, fima ybqa fil-ibādati şeyun. Böyle olunca da nasıl? Kışkırtıyor seni şeytan o vesveselerle. Bu sefer kalp ama bir baksa mıydım ya arkadaşlar ne konuşuyor diye. Bir bakayım ya. E, ne yapıyorsunuz ne konuşuyorsunuz? Şuydu buydu. O bir saniyelik kıvılcım. O yakıt dolu kalbe gelince ateşleniyor bu sefer. Siz kime anlatıyorsunuz ya? Filanca şöyle olmuştu ya. Bir saat gıybet bedava ondan sonra. Herkesin o ilk kıvılcımı söndürme hakkı var. O ilk kıvılcımı ayağınla basıp söndüremedin mi, gıybet o kadar tatlı ki bir daha onu bırakamazsın. Bir daha işte otobüs saati geldi kalkacağız diye mecbur bırakar gidersin. Telefonla devam tabii sonra ne yapmıştı diye devam. Unutmuyoruz. Ormanı söndürmek zor. Ama kıvılcımı Söndürmek çok kolaydır. O sebeple Allah'ı gerçekten bulmak isteyenler, samimi bir şekilde Allah heyecanı taşıyanlar, günahın küçüğü büyüğü diye ayrım yapmazlar. Bu bu terbiyesizlik Allah'a karşı değil mi? Evet. Küçük olsa ne olur, büyük olsa ne olur? Hiçbirini yapmam derler. Demek gerekir. Bunun için de ne diyor Vazali? Yani bu nefis engelini kaldırmak için başta beş şey sayacak. Nefis engeli için bir, kesinlikle e, göze dikkat edilecek dedi. Onu okuttu bize. Şimdi kulağı tarif ediyor. Çünkü iki tehlike var burada diyor. Kulak duyduğu şeyde konuşana ortaktır artık diyor. O ne kadar kötü konuştuysa sen de o kadar. O yüzde elli senin yüzde elli onun oldu. Hiç onun günahından da bir şey eksilmedi üstelik. Yani elli elli günah paylaştık da o 5 sene az yanacak cehennemde diye bir şey yok. Gene o full cezasını çekecek. Sen de aptalca katılmış oldun ona. İki, bu kadarla da kalmıyor. O giren sözler beyinde işlem görüyor. Bir saniye içinde belki daha az. O işlem kalbi yönlendiriyor. Ve bu sefer sen Allah'a ibadet etmeye vakit bulamıyorsun. Bunu nasıl ifade ediyor? Fema yebgâ fil ibadeti şeyan kulluk için bir şey kalmıyor ibadet için bir şey kalmıyor artık. Summe e'lem ve şunu da bilmen gerekiyor. Ennel kelam elzi yek'u fi kalb elinsane ve çok güzel. Yani altını çizin diyeceğim de kitaba yazık olur. Kitabı öyle paldır küldür çizmemek lazım. Altın gibi bir söz söylüyor. Summe ennel kelam elzi yek'u fi kalb elinsane ve sem'ihi. Kalbine, kulağına gelen sözler, duyduğu şeyler. bir menzilet-i ta'am. Ellezi fi cevfihi. Midesine giren gıda gibidir. Feminhu darru ve minhun naf'i. Nasıl mideye giren gıdanın bir kısmı faydalı, bir kısmı zararlı oluyor. Ve minhul gıdâ'u ve minhussummul gâtil. Bakıyorsun ki yediğin yemek, gıda da olabiliyor, zehir de olabiliyor senin için ve öldürüyor seni. Ben Ne diyor? Gıda zehirlenmesi diyor. Yani kimyasal silahla değil de yediği mesela bozuk tavukla zehirlenmiş, gıda zehirlenmesi. Bel inne beka el kelami ve tecerru'ahu ekseru ve min minet tahami hatta hatta Sözün kalıcılığı, kulaktan giren sözün kalıcılığı, yemeğin kalıcılığından daha güçlü ve daha uzundur. Bunu anladınız mı bilmiyorum, tekrar edeyim örnek. Bir, bir yemek, sabah altıda yedik. Bu yemek en fazla bir saat sonra bağırsaklara iniyor. Bir gün, bilemedin iki gün, bilemedin üç gün sonra bağırsaklardan gidiyor. Temiz olanlarını bağırsak alıyor, kana karıştırıyor, gerisi gidiyor. Hiç başka türlü olmaz. Öbür türlü insan iki ton olur bir ayda. Ye ye hiç e, gidiyor. Peki kim on yaşında duyduğu bir sözü unuttu? Okulda öğrendiğimiz bilgileri unuttuk mu? Arkadaşlarla yaptığımız dedikoduları unuttuk mu? Hıybetler unutuluyor mu? İşte altı çizilecek altın söz böyle söylenir. Ne diyor? Bel inne beka el kelami. Sözün kalıcılığı o ve o kalıcılığın etkisi sözün etkisi ekseru ve eblegu minet dağam dağamdan, yiyecekten daha fazladır ve daha etkindir. Fe inne dağame çünkü yiyecek yezûlu anil mi'deti mideden gider mideden kaybı bi ev gayri Uyuyunca gider, sonra dışkı olarak gider. Yemek ağızdan giriyor, başka yerden çıkıp gidiyor. Ve rubbemâ yebkâ eserû zemânen sümme yezûlü. Hadi diyelim uzun bir zaman kaldı yediğin mide. Mesela domates sana dokunuyor da kaşıntı yapıyor. Bir aydır yediğin domatesin etkisini görüyorsun. Bir ay sonra gidiyor ama. Ve lehu devâûn yüzîlü eserehu min cismil insan. Hiç olmadı. İlaç alıyorsun, ilaçla midendeki o zararlı gıdayı dışarı atıyorsun. ishal oluyorsun, kurtuluyorsun. Ve emmel kelam. Kulaktan giren söze gelince ellediği vaka'a fî kalbile insan. İnsanın kalbine maneviyatına doğru işlemiş. Kasali şöyle şöyle yanlış görüşleri vardı biliyorsunuz. Diye bir dedikodu yapıyor birisi. Filan alimin şu görüşü sapıkmış diyor. Bir dedikodu yap. Senin kulağından giriyor. Sen onu duymak istemiyordun. O zaten kitabını önüne koyuyorsun. La ilahe illallah o kitap etki etmiyor sana. Sanki o kitap yok gibi. Neden? Çünkü gıda bağırsaklardan gidiyor. Kulaktan giren dedikodu gitmiyor ama. Gitmiyor. Evet. Evet. فَرُبَّمَا يَبْقَٓا مَعْهُ جَمِيعَ عُمْرِهِ وَلَا يَنْسَاهُ Hatta ömrünün sonuna kadar unutmadan o sözü tutabilir insan. Nitekim öyle. Benim adımı bir kere duyan, benim adım şudur dediğimde, 5 dakika sonra sizin adınız neydi diye daha soruyor mu? Demek ki benim adım, birisinin kulağına girdiğinde, ona verdiğim bir lokma simitten daha etkili. Simidi bir hafta sonra, Arasan mikroskopla onun midesinde bulamazsın. Ama benim söylediğim bir sözü karşımdakine unutmuyor bir daha. Hele şehvetli, nefse hoş gelen, cici bir sözse, gıybetse mesela. Bu hiç unutulur mu ya? Hiç unutulur mu? Gıybet unutulur mu? فَاِنْ كَانَ شَيْءًا رَضِيًا فَلَا يَزَالُ ve وَيُعَنِّيهِ وَيُعَنِّ beyinni. Yani bir de bunun adi bir söz olduğunu kabul et. Ama buna rağmen gitmez ve onu bıktırır. Yani mesela la kadderallahu vesveseli insanları düşünün. Mesela işte bir yere çocuk idrarını kaçırıyor. Onu Çamaşır suyuyla, gök suyuyla, topraklı su, visli su bilmem ne Allah'ım 7-8 çeşit şeyle temizliyor. Güneşte kurutuyor. Olmadı diyor makineyle bir daha temizliyor. Komşularına gel yardım et diyor temizleniyor. 5 sene sonra orası çiş kokuyor hala. Halı eskimiş gitmiş halıyı kaldırmışlar yeni halı koymuşlar. Halı altına sızdırmış olabilir kalebodura ondan kokuyordur o. O çocuk büyüdü evlendi bu hala kokuyor orada. Söz bu işte. Onun için gazali rahmetullahiyle gözün gördüğü şey, kulağın gördüğü şey yemekten daha fazla kalır bünyede. Atmak istersin adamı. Kadın ondan sonra doktora gidiyor. Doktor Bey, 15 sene önce bir çocuk bizim evde işemişti de ben onu temizledim hala kokuyor orası. Al sana zehirli ilaçlar, yeşil reçeteli ilaç. Ne yapıyor o ilaç? beynindeki hatırlama duygusunu köreltiyor. Bu sefer namaz vaktinde hatırlamıyoruz. Onun için bir söz çok basit değil. Onun için kadınların birbirlerinden duydukları dedikodu maazallah yedikleri pastadan daha güçlü. Daha güçlü. Buna çare nasıl getiriyor Gazali? Her sözü duyma. Her şeyi görme, rahat et diyor. Her şeyi gördüğün sürece rahatlığı kendi kendine haram ediyorsun sen. Kendi kendine haram ediyorsun rahatlığı. Evet. Ve rutdu veterridu veterridu bi sebebi khawatirun fi qalbi. Bu sefer o yüzden kalbi meşgul oluyor. Vesvese dediğimiz şey. Ve waswasun ve viswasun yahtaju ila en anha. Bunlar hepsi tepip gitmesi gereken vesveseler ve ya'dil bi kalbi an tadhakkuraha onun yerine kalbinin hatırlayacağı başka şeyler oluşturması lazım ve yesta'ida billahi taala min sharriha bunun şerrinden Allah'a sığınmak lazım ve la yamanu min an tahmi tahmilehu ala beliyetin başına bir bela açma riski çok bunun ve rikhu Hatta Yaka ahir emri fi afetin azimetin bir sebebi zelike ve e, bu sebeple sonunda bir afete düşme tehlikesiyle yaşıyor. Aslında bir söz dinlemişti o. En basit örneği bunun genç birine, Genç bir kıza bir delikanlı Ben seni çok seviyorum. Allah için seni ümmeti Muhammed'in kurtarıcısı kızı olarak görüyorum. Terbiyesiz, ahlaksız ümmeti Muhammed'in bir kızına nasıl böyle konuşuyorsun? diyor. Ama beş ay sonra da onların nişan yaptığını görüyoruz. O anda çantasıyla onu kovalayıp namus düşmanı, polis nerede bana bu saldırdı diyen kız çikolata ile geliyor. Evet annem beni sana verecek, babam verecek diyor. Nerede başladı eylem? Annesinin görmeye gitmesiyle değil. O itiraz ettiği sözle başladı. O söz kulaktan girmeyecek. Demek o ortamda bulunmayacaktın sen. Yabancı birisinin sana ben seni seviyorum. Maşallah seni görünce Hazreti Asiye Anamızı hatırlıyorum gibi bir edebiyat yapmasına o zemini hazırlamayacaktın sen. Okuldu Camiydi neresiyse artık. O ortamı sağladıktan sonra, o söz senin kulağına girdikten sonra, beş sene sonra da olsa gelir seni babandan ister o. Büyük şükret öyle isterse. O da tabii bir nimet. وَلَوْ kunta, حَفِزْتَ سَمْعَكَ عَمَّا لَا Bu yüzden sen kendini gereksiz şeylerden korumayı becerebilseydin كُنْتَ عَنْ هَذ۪ي الْمُؤَنِ مُسْتَر۪يحًا bu dertlerin hiçbiri başına gelmeyecekti. Fe yanzuril akil fi alik, Aklı olan bunu iyi düşünsün. O billahittaufik. <Sessizlik> Bu işte başarı Allah'tan gelir. Evet. Böylece Gazali nefis engelinden kurtulmak için organları denetim altına almak lazım dedi ve bugün bize nasıl kulağı kontrol edebiliriz ve neden etmemiz gerektiğini anlattı. Allah ona rahmet etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.